Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah subhanahu bize hakka isabet ettirmesini diliyoruz. O hak ile o hakka tabi olmakla bizi rızıklandırmasını diliyoruz. Allah subhanahu ve teala'dan bize batılı batıl göstermesini, o batıldan uzaklaşarak onunla bizi rızıklandırmasını diliyoruz arkadaşlar. Bugün savunma, muhakeme esnasında savunma yapmak küfür müdür, değil midir? Bu konu hakkında konuşacağız. Tevhid Muhafızı isimli kanalda bazı arkadaşlar bana bu konuyu yöneltmişler ve bu konuyla ilgili e, sorular sormuşlar. Öncelikle o videoyu dinlemenizi tavsiye ederim. Bizim teknik ekip o videonun linkini bu yukarıdan filan bir yerden geçirebilirlerse, en yani önce o videoyu 17 dakikalık olması lazım allah Alem bir videoyu ee, önce onu dinleyin Orayı dinledikten sonra Benim anlatacaklarımı dinlerseniz Daha şey olur Mesele daha iyi açıklığa kavuşur Öncelikle <gülüyor> Hocanın bir an önce cevap vermesini istiyoruz demişler Geç kaldığımın farkındayım Bu geç kalmanın sebebisi gerçekten çok yoğundum Dikkat ederseniz bu süreçte Silsile şeklinde yaptığımız dersleri Bile atamadık emin olun Yani birçok kardeş buna şahittir yani 28 saat 30 saat ayakta kaldığım dönemler oldu koşuşturmaktan. Yoğunluktan dolayı cevap veremedim. Bundan dolayı haklarını helal etsinler. Hemen cevap verilmesi gerekiyordu. Bu birinci husus. İkinci husus. Üslubu beyan aynı insan demişler. Bir insanın üslubu kendisinin şahsiyetidir. Hani Cemil Meriş demiş ya üsluk kimliğindir diye. Arkadaşlara üsluplarından dolayı teşekkür ediyorum. Seviye bu olduğu sürece herkese her şey konuşulur. Yani seviye bu olduğu sürece herkes her şey konuşulur arkadaşlar. Ben ateistlerle de tartıştım. Deistlerle de tartıştım. Türkiye'de mürci olarak bildiğiniz ileri gelen şeyh hoca kim varsa oturup konuştum tartıştım. Hizmut Tahrir ile uzun uzun tartışmalarımız oldu bizim hem Ankara'da hem Konya'da. Seviye bu olduğu sürece hiçbir problem olmaz. Her şey konuşulur ve daha da rahat daha da güzel olur. Bu seviyede olduğu sürece hiçbir problem yoktur. <gülüyor> Arkadaş konuşmasında bir cümle kullanıyor hocam diyor. Yani size sorulduğu zaman meseleyi geçiştiriyorsunuz, basit görüyorsunuz yok. Ben bundan Allah'a sığınırım. Bir amele küfür denilecek ve ben bunu basit göreceğim asla. Çağımızın müşriklerinin en büyük hatası nedir? Bizim şirk dediğimiz şeyleri basit görüp hiç kafa yormamaktır. Ondan dolayı müşriklerdir. Ben çağımızın vebasına, çağımızın hastalığına kapılmam adına şunu samimiyetle söyleyeyim. Siz benim meşru dediğim bir amele mekruh deyin. Bırakın haram demeyi, bırakın şirk demeyi. Benim meşru, cecuz, caizdir dediğim bir amele siz mekruh deyin. Günlerce araştırırım. Kesinlikle basit görmem, kesinlikle geçiştirmem. Günlerce araştırırım. Çünkü mekruhlar haramları, haramlar fıska fısıklar. Küfere ve şirki götürebilir. Benim bu mesele hakkında işte bana soru soruldu, ben de küfür değildir çünkü buna dair bir delil yoktur dedim bitirdim. Benim bu mesele hakkında bu basitlikte ele almamın bir sebebi vardı. Ben hiç anlamamıştım. Yani ben bu sizin videonuzu izleyene kadar savunma niçin küfür ben anlamamıştım. Çok da dersinledim. Hatta yabancı kaynaklara da şey yaptım. Ben anlamamıştım. Bir de bu mesele çok eskiden de vardı. Yani ben hatırlıyorum. Ben 19 yaşındayken. Irak'tan gelen bu Said Hava'ya tabi olan Hanbeli bazı abiler vardı bizim hocamızla bu meseleyi tartışmıştı uzun uzun tartışmışlardı daha sonra yine 98'li 96'lı yıllarda bu mesele gündeme gelmişti eski bir mesele ama ben özellikle muasır şu 8-10 yıl içerisinde son dönemde bu meseleyi ben muhalifleri ya daha doğrusu muhalif demeyeyim de savunma küfürdür diyenleri dinledim. Bu konuda ilgili Arapça yazdım işte Difa'un difa nefs, nefsin savunulması filan diye böyle Fi muhakemeti tağut Bu şekilde yazdım Arap formlarında savunmak küfürdür işte Muhakemeye gitmektir Savunma bir muhakemedir diyenleri okudum Ben cidden anlamamıştım Anlamadığım için de bir şey söyleyemem Ve hatta şunu da söyleyeyim savunmak küfür değildir diye Reddiye verenler de hiç anlamamıştım ben Yani onlar başka bir şeyden bahsediyor da tutuyor. Ha 5 kralı diyor. Yusuf Aleyhisselam falan diyor. Ben anlamadığım için yani anlamadığım bir meselede nasıl reddiye verebilirim ki ya da anlamadığım bir meseleyi nasıl uzun uzun reddedebilirim? Bundan dolayı benim bu mesele hakkında çok basit açıklama yapmamın sebebi buydu. Ama Allah hamdolsun. bu arkadaşların meseleyi ortaya koydukların da meselenin ne olduğunu ben anladım. Yani konunun ne olduğunu anladım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar ben size <gülüyor> Bir düşünceye reddiye sunmak demek delil getirmek demek değildir. İşte YouTube'da görüyorsunuz şunu reddediyoruz, bunu reddediyoruz, şunu reddediyoruz falan diye. Reddiye sunmak demek kendi düşüncenizi ispat etmek demek değildir. Reddiye sunmak demek karşı tarafın düşüncesini ele alıp nerede hata yaptığını ortaya çıkartıp nerede hata yaptığını ortaya çıkartıp bu hataları ne yapmak? Ee, buranın hatalı yönünü ortaya koymak demektir Yani karşıdaki görüşü ele alacaksınız Onun delillerini ele alacaksınız Bu deliller sen yanlış anladın Bu deliller şöyle şöyle Reddiye budur Yoksa kendi düşüncenizi ortaya koymak reddiye değildir Örnek vereyim Mesela şafiler diyor ki Sular iki ayrılır Az su ve çok su olmak üzere iki ayrılır Ölçünüz nedir İzâ kânel mâugulleteyn lem yahbil elhabeth Su iki gulle miktarı Yaklaşık işte ee, değişiyor ama ya 48-50 litre olması lazım ya da 96 litre olması lazım. Resulullah diyor ki su bu miktarı açtığı zaman pislik tutmaz. Şafii ey Şafii sen bu hacisten ne çıkartıyorsun? O da diyor ki bak bu miktarın altındaki demek ki pislik tutar mı? Şimdi Şafii'lerin görüşü bu. Benim Şafii'lerin karşısına geçip de ama arkadaşım Resulullah buyurur ki İnnel la şeyun. su temizdir hiçbir şey onu kirletemez demem reddiye değildir. Benim bunu demem onları reddetmek değildir. Kendi görüşümü ispat etmektir. Ve ben burada onunla müsaviyim Yani o bir görüş getirdi, delil sundu. Ben de bir görüş getirdim ona muhalif delil sundum. Bu çoğu zaman da caiz değildir. Bu ayetleri birbirine vurmak, hadisleri birbirine vurmaktır. Peki reddiye nedir? Ey Şafi sen bu hadisi getirdin ama sen bu hadisi bu hadis isnat açısından zayıftır. Artı metin açısından muzdariptir. Artı metin açısından hadiste müşkil var. Şundan şundan şundan dolayı diyerek karşı tarafın hatalarını ortaya koyduktan sonra arkasından kendi görüşünüzü ne yapabilirsiniz? İspat edebilirsiniz. Bundan dolayı savunma yapmak küfürdür diyor bir taraf. Diğer tarafta diyor ki ama Yusuf Aleyhisselam savunma yaptı. Ya bu bu bir reddiye değil. Sen savunma yapmak küfür değildir der Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını getirirsen Tamam kendi görüşünü ispat etmiş olursun Karşı tarafı reddedebilmek için karşı taraf nerede hata yaptı onları ortaya çıkarman lazım Kardeşler irca ehli bize hep böyle yapmıyor mu? Biz parlamentoya girmenin küfür olduğunu açık naslarla ortaya koyuyoruz Onlar da diyor ki ama Yusuf aleyhisselam girdi Bak bizim getirdiğimiz delillere başka bir delil getirip delilleri çatıştırdılar Delilleri birbirine vurdular bu caiz değildir. Yapmaları gereken biz parlamentoya girmek küfürdür dedik ya getirdiğimiz delilleri önce iptal edeceksin. Bizi delil sırbak bıraktıktan sonra arkasından diyeceksin ki Yusuf Aleyhisselam da böyle böyle yaptı. Bak demek ki caizmiş diyeceksin. İşte ben bu açıklamayı için yaptım? Savunma meselesinde ben bu usulü takınacağım. Yani karşı kendi görüşümü ispat etme gayretine girmeyeceğim. Savunma yapmak küfür değildir diye oturup bunu ispat etmeye çalışmayacağım. Savunma yapmanın küfür olduğunu iddia eden bu itikada sahip arkadaşların nerede yanlış yaptıklarını ortaya koymaya çalışacağım inşallah. Mukaddim olarak diyebileceğim başka bir şey yok inşallah. Şimdi bu şekilde bir mukaddime yaptıktan sonra tek tek meseleyi ele alalım inşallah adım adım. Ben birinci mesele olarak Nisa suresinin 60. ayetini bir incelemek istiyorum. Çünkü savunma yapmak küfürdür. Düşüncesinin, itikadının en ana, en temel delili Nisa suresinin 60. ayetidir. Buraya yani neye bakacağız şimdi biz? Biz şuraya bakacağız arkadaşlar. Biz işin şu kısmına bakacağız. Savunma yapmak denilen yani bir mahkeme oluştu, kadı var, iddia sahibi var ve hakkında suç isnat edilen kimse var. Bu kimse geliyor ben şunları yapmadım diyor, öbürü de sen bunu yaptın diyor. Bu da diyor ki ben bunu yapmadım, ben o gün öyle değildim falan diyor. Bu kişinin yaptığı fiil Nisa suresinin 60. ayetinde yasaklanan fiil midir değil midir? Gelin hep beraber buna bakalım. O halde biz neyi arayacağız Nisa suresinde? Nisa suresinin ayetinde biz neyi arayacağız? Biz şunu arayacağız. Bu fiil bu ayetle yasaklanmış mıdır değil midir? Bu ayette yasaklanan şey nedir? Biz bunu arayacağız. Hep beraber buna bakalım inşallah. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Sana indirdiğimiz kitaba, senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia edenleri görmüyor musun? Şimdi bu ayetin bu kısmına baktığımız zaman bu ayette, ayetin bu kısmında bize yasaklanan bir fiil var mıdır? Bize yasaklanan bir fiil yok. O halde ayetin bu kısmını biz ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Yani yasaklanan fiil ayetin bu kısmında değil. Ayetin sonu yüridü şeytanu eyyudillehum dalalen ba'ida. Şeytan onları... Uzak bir sapkınlığa iletmek istiyor. Şeytan onları apaçık bir batıla düşürmek istiyor diyor. Bu da yasaklanan fiilin neticesi. Bunun da bizim aradığımız konuyla alakası yok. Ayetin bu kısmında çıkartıyoruz. Ben basitleştirmek için böyle yapıyorum. Ayetin bu kısmında çıkartıyoruz. Çünkü burada da bir nehi yok. Yani ayetin bu kısmında da bizim aradığımız sorunun cevabı yok. Biz ne arıyoruz? Burada savunma yapan kişinin fiili bu de yasaklanan şeye dahil mi? Allah subhanahu bu ayette bize neyi yasaklıyor bunu da çıkardık. Diyor ki Halbuki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Bakın burada da bir yasak yok. Yani bize yasaklanan fiil bu lafızda da yok. Bu lafızda ne var? Siz bunu yaptınız ya bu yasakladığım şeyi yaptınız ya Halbuki tersini yapmakla mükelleftiniz. Yasaklanan fiilin tersi var. Bunu da çıkardık geriye ne kaldı? Yüridûne en yeteha kemu ile tağud. Onlar tağutun yüridune en yetehâkamu ile tağut bu kaldı. Yüridune lafzı da bizim konumuzla ilgisi değil. Ne demektir? İşte ikrah olmaksızın bunu yapıyorlar demektir. Neyi yapıyorlar? Yasaklanan fiili göstermiyor. Yüridune lafzını da çıkartıyoruz. Geriye kaldı en yetehâkamu tahâkeme yetehâkamu tahâkumen tefaile yetefâilü tefa babından bir masladır arkadaşlar. Biz Nisa suresinin 60. ayetinde ayetin başında insanların imanlarını boşa çıkartan ayetin sonunda şeytanın sapkınlığa düşürmek istediği yasaklanan fiil en yetahakamudur arkadaşlar ile tağut. En tahakamu ile tağuttur. Demek ki biz bu ayette yasaklanan fiil buymuş. Şimdi bu fiilin ne manaya geldiğini, nerede kullanıldığını, hangi durum için kullanıldığını çözdüğümüz zaman biz bu fiil oraya giriyor mu girmiyorum mu ona bakacağız arkadaşlar. Bu fiil Arapçada tefaül babundan gelir. Tahakeme tefaale يتفاعل تفاعلا tahakeme يتحاكم تحاكما. Arkadaşlar bu bab sarf kitaplarında şöyle geçer. Wa bina'u lil musharakati beyne İki kişi arasında müshareketi bildirir. Ve bu müşareket failler arasında olur. Umumiyetle bu müşareket failler arasında olur. Hocam ne demek istiyorsun? Bir fiil vardır aynı fiili iki kişi yapar aynı fiili iki kişi yapar işte aynı fiili iki kişi yaptığı zaman o fiil bu baptan bu kalıpla şey yapılır mesela mektuplaşmak ben sana mektup yazarım yazdığım fiilin ismi mektuptur mektup yazmak sen de bana mektup yazarsın buna mektuplaşmak Türkçe'de müşareket Arapça'da müşareket Türkçe'de isteş fiil denir. Ben mektup yazacağım, sen de mektup yazacaksın. Tedarabe, ben sana vuracağım, sen de bana vuracaksın. Bu eylemin ismine dövüşmek denir. Bakın siz de aynı fiili yapıyorsunuz, ben de aynı fiili yapıyorum. Siz de aynı fiili, ben de. Peki tehakeme nedir? Siz bir şey iddia edersiniz. Aynı hususta, aynı hususta sizin iddianızın tersini ben iddia ederim. Bizim aramızda bir muhalefet, bir husumet bir anlaşmazlık meydana gelir bizim bunu bir başka merciye beraber bir başka merciye götürmemizce tehakemedir muhakemeleşti demektir anladınız değil mi bu kelimenin tam manası nedir budur kelimenin tam manası budur yani siz bir fiil yap, bir iddiada bulundunuz bir şey yaptınız aynısını ben yaptım ama ben sizin zıttınızı yaptım zıttınızı söyledim kim doğru? Sen mi doğrusun? Ben mi doğruyum? Beraber ne yaparız? Gideriz. Hakime. İşte buna. Dikkat edin. Ayetin iniş sebebi de budur. İki kişi vardır. اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا bima unzilelek. Ey Muhammed sana indirdiğimiz kitap kim? Münafık. Senden önce indirdiğimiz kitaba iman ettiğini iddia eden kim? Yahudi. Bakın iki kişi vardır. İki kişi... Bir hususta ehtilaf etmiştir. Bir konuda ehtilaf etmiştir. Bu bir şey iddia ediyor. Bir toprak konusu olması lazım. Bu bir şey iddia ediyor. Bu da başka bir şey iddia ediyor. Her ikisinde bir iddiası vardır. Burada hangisi haklı olduğunu açığa çıkarmak için... Ka'b-i Neşref'e gitmişlerdir. Bakın iki tane faili vardır. Tehakeme ve bu fiilin, Bu fiilin kapsamında iki fail, en az iki fail vardır. Ve özne yani Türkçedeki özne her iki fail de aynı işi yapmaktadır. Aynı işi yapmaktadır. Şimdi ben şunu burada soruyorum. Bir kadı var, bir iddia sahibi var. Bir de hakkında bir şey iddia olunan kimse var. Buna müdda'i, müdda'i deniyor. Suç isnat eden, suç isnat edilen Allah rızası için bu fiilin kapsamına giriyorum. Yani bu fiilin kapsamına giriyorum. Bu ikisinden de bir ihtilaf yok. Bu bundan şikayetçi olmuş, mahkemede bunu çağırmış. Bakın bu ikisinin arasında bir ihtilaf yok. Yani e, sen şunu yaptın, ben bu böyle bir şey yok. Tamam mı? Bu bir şey iddia ediyor, aynı şeyde bu iddia ediyor ve ikisi beraber mahkemeye gidiyorlar. Tahakküm, tahakküm fiilinin ortaya koyduğu mana budur. Bakın, şu soruyu sorabilirsiniz hocam işte kelimenin sadece sözlük manasına takılarak işte bir hüküm beyan etmek doğru mudur? Doğru değildir. Gelin bu kelime İslam alimlerinin kitaplarında güncel dilde hangi manalarda kullanılmış? Emin olun ben bu manada kullanıldığına dair yüzlerce kabul getirir. Mesela futbolcular açın mesela yazın. Futbolcular ee, offside konusunda veya top ele değdi mi değmedi mi penaltı mı değil mi ihtilaf ediyorlar Bu büyük kameraya gidiyorlar kameraya bakılacak hakemler o büyük kameraya yavaşlatarak bakacaklar Ona var deniyor zannedersem Türkiye'de İşte ona muhakeme deniyor biliyor musunuz Güncel dilde bile bu deniyor yani onlar diyor ki benim elime top değmedi Bu da diyor ki senin eline benim elime top değdi İkisi ne yaptı şey yaptı İhtilaf etti, beraber bu ihtilafın çözüleceği yere gidiyorlar. İşte buna muhakeme deniyor. Güncel dilde bile bu manada kullanılıyor. Bakalım şeriat ıslahında nasıl kullanılmış? Bakın çok dikkat çekici bir ifade. Eee Lisanul El-Lughatu'l Arabiyye'l diye bir sözlük var. Diyor ki: Tahakem et ila fulanın. İki taraf bak tahakem et Bak hemen faili tesniye getirdi. İki kişi var. Tamam mı? Ve bunlar muhakemeleşti birine. Raf'an emra ileyhi meseleyi ona götürdüler. Yak diye beynahuma aralarında hükmetsin diye. Aralarında hükmetsin diye. Bakın dikkat edin. Bu asır bir sözlüktür bu. Bu sözlük bu kelimenin bu manaya geldiğini söyledikten sonra bu manaya delil olarak neyi zikrediyor biliyor musunuz? Nisa suresi 60. ayeti zikrediyor. Yuridun eyyete hakemüyle tağut ifadesini getirmiş. Bakın. Tehakimi fiilini açıklarken iki taraf vardır. Bu taraflar tamam mı? Bir şey üzerinde ihtilaf ediler. Bu bunu yaptı der. Bu da hayır bu böyle değildir der. İkisi beraber tamam mı? Raf'al emrah. Emri yani meseleyi ona götürürler. Liak diye beynuhuma. Raf'al emri. Raf'al emrah ileyhi. işi ona götürürler. Liak diye aralarında hükmetsin diye. Bu tarifi verirken Nisa suresinin 60. ayetini getirmiş. Mesela bu kelime hangi kaynaklarda nerelerde geçmiş bakalım. Ehadisul ee, muhtara muhtara var tamam mı? diyor ki innama ne zilat fi beni Qurayza ve beni nadir. Tamam mı? İşte bu ayet diyor Maide Suresindeki ayetlerden bahsediyor. Beni Qurayza <gülüyor> ile beni nadir ihtilaf ettiler. Diyet hususunda ihtilaf ettiler. Biri dedi ki siz bize yüz Altın veya yüz gümüş diyet vereceksiniz. O da hayır biz bir insanın bedelinin yarısını vereceğiz. İhtilaf ettiler. İşte onlar şunu yaptı. Bunlar bunu yaptı. Fetehâkamu fi zelike ila rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İhtilaf ettikleri bu hususta. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme tehâkeme. Yani muhakemeleştiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme muhakemeleşmek için geldiler. Bakın ortada ne iddia sahibi vardır. Ne de hakkında bir şey iddia edilen vardır ortada iki tane iddia sahibi vardır her iki iddia sahibinin iddiaları birbirinden farklıdır doğru olan iddia hangisi bunun tespiti için Resulullah'a gelmişlerdir bu fiilin bu son cümleler çok açıklayıcı oldu bu fiilin anlattığı mana budur arkadaşlar bir başka şey yapayım <gülüyor> Sünen İbn Majid'e geçen bir hadis okuyayım ben size. Bir adam bir toprak parçası alıyor, fabacı de fiha orada buluyor bir küp altın buluyor. İşte minkelarda. Ben senden toprağı aldım, toprağın içindeki altınları almadım. diyor ona veriyoruz. Bak. O da diyor ki ben toprağın içindekinleri de sattım. Ben şey yapamam diyor. Ben bunu alamam diyor. Bakın ortada suçlama bile yok. Yani müddahi bile yok, suçlama yok bu benim hakkım değil bu senin hakkın diyor. O da diyor ki hayır bu benim hakkım değil bu senin hakkın diyor. Orada da herhangi bir suçlama yok. Müdda'i yok iddia eden yok e, hakkında suç isnat edilen yok geliyorlar adamın bir şeye اِنَّمَا بُعْبِعْتُكَ الْعَرْضَ بِمَا ف۪يهَا ben ağrı sana içindekiler satayım فَتَحَاكَ مَا ila رَجُلٍ فَتَحَاكَ مَا اِلَى Bakın aynen geçen ifade budur. فَتَحَاكَ مَا İlâ racülin. Bir adamı ne yaptılar? Muhakem oldular. Demek ki bu fiil burada kullanılır. Başka bir şey. Mesela zayıf bir rivayet ama önemli değil. Rivayetin zayıf olup olmaması biz lügat açısından inceliyoruz. Ebu Bekir ile Ömer arasında radıyallahu anh'ıma ihtilaf çıkıyor. Bir rivayet dediğim gibi zayıf. İhtilaf işte ee, hasenat ve seyyiyet kimdendir? Allah'tan mıdır? Değil midir? Filan diye. Daha sonra işte bu ihtilaf Cebrail ile Mikail arasında da çıktığı geçiyor rivayette. kema ila israfile, israfile ile muhakemeleşmeye gittiler. Bakın birisi bir şey iddia ediyor. Diyor ki ee, hasenat da seyyat da Allah'tandır. Diğeri diyor ki hayır sadece hasenat Allah'tandır seyyat Allah'tan değildir diyor. Bir fikir üzerine ihtilaf ediyorlar. Bakın suç isnat eden yok müdda'i yok müdda'iyle yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Ee, i̇sraf ile gidiyorlar <fetihakeme ila israfiyle> İsraf ile muhakemeleşmeye gittiler diyor. Tamam mı? Daha bunun gibi. Mesela iki kadın var. İki kadında çocuğu var. Bu çocuklar oynarken kurt gelip çocuklardan birini alıp götürüyor. Kadınlar diyor ki bir kadının biri diyor ki kurt senin çocuğunu götürdü. Öbürü diyor ki hayır senin çocuğunu götürdü. <fetihakeme>, Fetehakeme ta ila Davud diyor. Davud'a muhakemeleşmeye gittiler. Ve hasıl kelam burada ibareleri oldukça uzatmak mümkündür arkadaşlar. Mesela ne <gülüyor> <gülüyor> ayetin yok. Evet Nur Suresi'nin 48. ayetinin tefsirini yaparken İmam Taberi diyor ki: "İnne minel munafikin ismihu Bişran, münafıklardan bir adam vardı ismi Bişr'di. Kanet beynehu ve minel fi Kendisiyle Yahudi arasında arz toprak hususunda bir husumet bir ihtilaf oluştu bir davul. Fedaaul Yahudi onu çağırdı. ila tahakumi inde resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda muhakemeleşmeye çağırdı diyor. Daha bununla ilgili mesela innehu lezî İbrahim aleyhisselam hîne tahakamu ila fi bi'l-sebu. İbrahim aleyhisselam Şam'daki eee kuyusu hakkında işte Zülkarneyn'in iki kişidir diyor İmam Kurtubi onlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'ı işte Şam'daki şu kuyu hakkında ihtilaf ettiğinde İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine muhakemeleştiği kimsedir diyor. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ayette bahsedilen fiil yuriduna onlar istiyorlar en yetahakamu en yetahakamun manası. Bir kimse bir şey iddia ediyor. Bu iddia karşındakinin lehinde ve lehinde hiç fark etmez. Karşındakini suçlayıcı veya suçlamayıcı hiç fark etmez. Yani bu kişi iddia ediyor, bunun lehinde fark etmez. Bunun aleyhinde yine fark etmez. Lehinde de aleyhinde de değil. bast mı Yani bunun lehinde ve aleyhinde hiçbir şey ifade etmiyor. Bu da bunun iddia ettiğinin tam tersini iddia ediyor. Bu ikisi bu meseledeki ihtilafı çözmek için üçüncü bir merciye gidiyorlar. İşte ayette bahsedilen fiil budur. Böyle bir eylemi Allah'tan gayrısına götürmek ise ayette Tavuk'ta muhakemeleşmek demektir. Anlaşılmıştır umarım. Mesela çok ilginç bir kavil okuyacağım size. Şimdi ben Müslümanım İslam devletinde yaşıyorum. Bir tane Yahudi ya da ben Müslüman olmasın başka bir örnek vereyim. Bir Yahudi İslam devletinde yaşıyor. Başka bir Yahudi bunun malını çaldı, bunun malını çaldı. Bu Yahudi de gitti İslam devletinin kadısına bunu şikayet etti. İslam devletinin kadısı burada Allah'ın hükmünü uygulamak zorunda mı değil mi? Elbette zorunda, tamam mı? Elbette zorunda. Çünkü bu olay başka bir olay. Bakın, bir suç var, bir suç var. Ee, bu suç bu kimse üzerinde gerçekleşiyor. Bu kimse bunu kadıya şikayet ediyor. Kadı bunun hakkında hükmetmek zorundadır. Şimdi bakın birkaç tane kavil okuyacağım size. Feiza tahakumu tahakumu ilehim anhum ve Yani İslam devletinde yaşayan Yahudiler veya Hristiyanlar veya kendisiyle işte neyse anlaşmalı olanlar zimmet ehli. Eğer bize muhakemeleşmek için gelirse İslam devletinin kadısı burada muhayyerdir İsterse onun hakkında hükmeder isterse hükmetmezdir İmam Tahaviyy Bakın biraz önceki meseleyle Biraz önce verdiğim örnekle iki Yahudi arasında Bu kavli inceden ince bir düşünmeye çalışın İslam uleması ikisinin arasını öyle bir ayırmış ki Bakın bir kimse bir suç isnat ediyor Diğeri suçlu Bir de kadı var bu olayla Nisa suresinin 60. ayetinde geçen olay bambaşkadır. Nisa suresinin 60. ayetinde geçen olayda bu olay zimmet ehli arasında olursa İslam alimleri demişler ki kadı burada muhayyerdir. ister aralarında hükmeder ister hükmetmez Nisa 60 olduğu gibi. Ama Nisa suresinin 60. ayetinde olduğu gibi değil de başka surette meydana gelirse ortada bir suç var. Bir iddia sahibi var. Bir de iddia edilen var, bir müdde'i var, bir de müdde'i aleyh var. Eğer durum böyleyse İslam kadısı, Müslüman kadı orada hükmetmek zorundadır. Bakın şu durumu yani e, sabahtan beri anlatmaya çalıştığım, baştan beri anlatmaya çalıştığım şu durumu İslam alimleri ifade ederken hangi fiiligetine feintahakamu feintahakamu Nisa suresinin 60. ayetinde geçen neyi getiriyorlar ifadeyi getiriyorlar mesela babun fil hukmi ben ehlil kitabi iza tehakamu ila hukkamil muslimin diye sunane darimi de bab başlığı vardır tehakeme gerçekleştiği zaman tehakeme gerçekleştiği zaman tehakeme gerçekleştiği zaman e, İslam devletinin kadısı burada hükmetmek zorunda mıdır değil midir arkadaşlar tüm bundan sonra yani tüm bu kısımdan sonra biz neyi ortaya koymaya çalıştık. Şimdi iddia şudur. Bir kadı var. Bir suç isnat eden var. Yani müdda'i iddia sahibi. Bir de hakkında iddia olunan müdda'i aleyh var. Tamam mı? Bu kadıya gidiyor. Diyor ki bu benim malımı çaldı. Benim amcamı öldürdü. Benim çocuğumu öldürdü. Bu da kendisini savunuyor. Bu eyle Nisa suresinin 60. ayetinde geçen yuridune en yeteha en yeteha kemu fiilinin karşılığı mı? Eğer bu eylem bu fiilin karşılığıysa, bu fiilin karşılığıysa burada bu eylemin içinde bulunmak küfürdür diyeceğiz ama bu fiilin karşılığı değildir. Bu fiilin kesinlikle karşılığı değildir. Ben onlarca kavil getirebilirim, yüzlerce kavil getirebilirim. Yuridune ey yeteha ile tağut demek... Ben ortaya bir iddia atıyorum sen de ortaya bir iddia atıyorsun. Benim ortaya attığım iddia benim lehime fark etmez. Senin lehine fark etmez. Veya senin de lehine değil benim de lehime değil. Mesela ben ortaya bir iddia atıyorum diyorum ki abdest alırken ağza ve buruna su vermek vaciptir diyorum. Bu iddia benim lehime yani benim hakkıma olan bir iddia mı değil? Senin hakkınla ilgili bir iddia mı değil? Sen de diyorsun ki hayır abdest alırken Ağza burnuna su vermek vacip değildir tamam mı? Aynı şeyi söyledik Aynı şey üzerinde niza çıktı Biz bu meseleyi 3. bir kişiye götürmemiz Ki bu da mesela fetva babında Onunla ilgili de kaviller var ama Ben okumak, uzatmamak için okumadım Bizim bu meseleyi bir üçüncü şahsa götürmemiz işte Nisa suresinde 60. ayetinde Yasaklanan fiil budur Bu fiilin Burada anlatılan, bu çerçeveyle anlatılan kısımla hiç ama hiç ilgisi yoktur. Bu arkadaşların öncelikle savunma yapmak muhakemedir, bundan dolayı da küfürdür diyorlarsa bunun delilini Nisa suresinin 60. ayetiyle değil, başka başka ayetlerle, başka başka delillerle ispat etmek zorundadırlar. Nisa suresinin 60. ayeti tekrar ediyorum. Benim bir iddiam var, karşındakinin de bir iddiası var. Aynı konu üzerinde, aynı konu üzerinde onun bir iddiası var. Ben de bir iddiada bulunuyorum. Yani iki tane müddai var. Ha, şimdi oldu. Nisa suresinin 60. ayetinde iki tane müddai var ama müddai aleyh yok. Müddai aleyh ne? Yok. Nisa suresinin 60. ayeti Bundan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar bana şu soruyu soruyorlar. Hocam diyorlar sen kadı iddia sahibi ve suç isnad edilen. Bunu muhakemeden çıkartıyorsun. Taksis ediyorsun. Hangi dilde taksis ediyorsun diyorlar. Ben onlara diyorum ki siz ayette olmayan bir şeyi ekliyorsunuz. Hükme, ayete ek yapıyorsunuz demiyorum. Hükme ekliyorsunuz. Ayetin bahsetmediği şeyi, ayet bundan bahsediyor diyorsunuz. Sonra bana diyorsun ki bunu niye, hangi delile göre çıkartıyorsun? Hayır ben bir şey çıkartmıyorum. Ben ayetin anlattığını anlatmaya çalışıyorum. Kelimenin anlattığını anlatmaya çalışıyorum. Kelime ne bildirir onu anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılmıştır. Belki biraz karışık olsa da umarım anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar meseleyi Nisa suresinin 60. ayeti kapsamında ele aldık. Diğer açılardan da ele alalım. Mahkeme, muhakeme. Daha doğrusu mahkeme değil. Mahkeme kelimesi Türkçe'de çok kullanılıyor ama işte mahkeme olduk, mahkeme var filan diye. Mahkeme bir mekan ismidir. Yani muhakeme işinin yapıldığı mekan ismidir. Arkadaş ee, bu... Bana soru soran ismi zannedersem Mehmet Ali. Çünkü kendisine öyle hitap etti. Bu kardeş bu açıdan da meseleyi ele almış. Gelin biraz da mahkeme, muhakime açısından ele alalım. Arkadaş şöyle diyor. Aynen şöyle tarif ediyor. Bir kadı var. Bir iddia sahibi var. Buna müdda'id diyor. Bir de müddei aleyh. Bir de hakkında suç istat edilen var. Biz anladık ki Nisa suresinde geçen yasak geçen men yani kişinin imanını zedeleyen hadise kişinin imanını yok eden hadise burayla ilgisi yoktur. Biz bunu anladık. Peki tağukta muhakeme diyor ki hocam sen tağukta muhakeme küfürdür diyorsun. Sen tağukta muhakeme küfürdür diyorsun. Peki muhakeme şu değil midir? Kadı iddia sahibi ve hakkında iddia olunan aleyh hakkında suç isnat edilen. Muhakeme bu değil midir? Muhakeme küfürse bunun bunların kâfir olması lazım. Artık bitti gitti demen lazım diyor. Gelin biraz da burayı açalım. Muhakeme kelimesi arkadaşlar hakeme. Faale babındandır. Nisaale muhakeme. Tamam mı? Mastardır muhakeme kelimesi. Aynı zamanda işte ismeful meful veya işte ee, ismi zaman, isim mekan mezit fiillerin ismi mefulleri aynı zamanda isim zaman, isim mekan, mimsiz master falan diye kullanılır şeklinde geçiyor. Şimdi burası önemli değil. Tarif diyor ki El muhakeme, hiye, muhakeme anlaşmazlığı tamam mı? Yani suç isnat edilen bir noktada anlaşmazlığı hakime götürmektir diyor. Mesela hani ben bir hadis okumuştum ya bundan önceki Ta'uta muhakeme halinde ve hakem düped Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rafa'atul hukme ya Rabbi hükmü sana isnad ettim ben sana götürdüm demektir. Muhakeme kardeşler hakemi fiili bir dava açmak iki mahkemeye vermek üç birini mahkemeye çağırmak dört suçlu suçlamak ve itham etmek manasındadır. Anlaşıldı değil mi? Demek ki muhakeme neymiş? Muhakeme bunun halledilmesi, hakime fiili suç isnat etmek, hakeme fiili işte dava açmak, hakime fiili birini mahkemeye çağırmak, gel bakalım mahkemeye gel demek. Hakime fiili töhmet altında bırakmak, itham etmek. Hakime fiilinin tam manası, tam manası buymuş. Şimdi burada e, yapılan en temel, hata şu, en temel hata şu, muhakemenin oluşmasının şartları bir muhakeme neyle oluşur? Bu şartlar ortaya konuluyor. Bu şartları yerine getirenler tağuta muhakeme olmuştur deniyor. Bu ikisi birbirinden bambaşka. Bu ikisi birbirinden bambaşka. Bir şeyin oluşması için, bir şeyin oluşması için gerekli şartlar başkadır. Bu şartlar oluştuğunda bu şartların içinde yer alanların bir fiille töhmet altında bırakılması bambaşka hadisedir. Arkadaşların karıştırdığı nokta burasıdır. Mesela çok şu an aklıma gelen çok böyle basit hani kardeş diyor ya böyle bedeviler basit ter tertemiz anlar. ben de bu kadar basit bir şeyde mesela bir resmi olarak bir futbol müsabakasının yapılabilmesi için 11 tane burada futbolcu 11 tane burada futbolcu işte 3 tane hakem bir tane yan hakem neyse artık gözlemci şu olması bu olması bunların olması lazım. Tüm bunların yaptığı fiile ne denir işte maç yaptılar veya futbol müsabakası futbol turnuvası düzenlendi denir. Ama oyunu yapan bizzat oradaki sahadaki insanlardır hakemler değildir. Eğer oyunu yapmak yani o topu oynamak o futbol maçını yapmak küfürse Tamam mı? Orada gözlemci, işte hakem onu yapan onlar değildir. Evet. Bu eylem tüm bunlardan meydana gelir ama fiili yapan o değildir. Muhakeme kadıdan meydana gelir. Önce şurayı düzelteyim. Yani muhakemenin 3 şartı vardır. Burada icma vardır. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Yani bunu bir geçin. Ee, bu çok yüzüstü ve sati bir araştırma. Ben burayla ilgili çok kısa birkaç bir şey söyleyeyim. Bir, bazen muhakeme iddia sahibi olmadan olur. Hani Arkadaşlar diyor ya hocam muhakemenin üç şartı vardır. Birincisi kadı, ikincisi müdda'i, üçüncüsü müdda'i aleyh. Tamam burada Kur'an, sünnet ve icma vardır diyor. Burada ne Kur'an vardır, ne sünnet vardır, ne de icma vardır. Bundan hiçbir şekilde bahsetmeyin. Bu Yani yüzde yüz hatalı bir bilgi, İslam hukukunda böyle bir şey yok. Muhakeme bazen iddia sahibi olmadan meydana gelir. İddia sahibi yoktur Tamam kişi gelir ben zina yaptım der Dört kere de yemin eder Bakın iddia sahibi yoktur Muhakeme gerçekleşir Muhakeme bazen sadece müdda'i vardır Müdda'i aleyh yoktur Niye çağrılmıştır üç kere gelmemiştir Hakim kararını verir Bak gelmeden muhakeme oluşur Muhakeme bazen 17 ayrı aza ister Muhakeme bazen 17 ayrı aza ister Bu aza'lar yani Kadı, Mübaşir, Kassam veya şu veya bu bir sürü 17 tane İslam okulçuları bunu anlatmıştır Uzun uzun anlatmışlardır 17 ayrı aza 17 ayrı üye 17 ayrı madde ister bu maddeler Gerçekleşmeden muhakeme gerçekleşmez Bundan dolayı işte muhakeme Gerçekleşmesi için bu üçü lazım Bu üçü muhakemenin olmazsa olmaz asli Unsurudur o halde bunların üçü de kafirdir Şeklindeki bir görüş Kesinlikle batıl bir görüştür Mesela ben size bir örnek vereyim Kadı talak ahkamı üzerinde Kadınla koca arasında hükmedecek. Ee, kadın diyor ki bu beni boşadı şöyle şöyle dedi diyor. Adam da evet ben onu dedim ama diyor bu lafız boşanma lafzı değildir diyor. Kadı o beldenin, o yöreden değilse hemen bilir kişi çağırır. Hemen kimi çağırır? Bir bilir kişi tayin eder. O yöreden olan ve o lafzın talak lafzı olup olmadığının açığa çıkması için muhakemenin oluşması için kadının o bilir kişi o belgeden olan birini çağırması vaciptir. O olmadan muhakeme gerçekleşmez. Bakın muhakeme için dördüncü bir şart getirdik. Mesela muhakemede muhakeme edilen kişi Arapça bilmiyorsa tercüman getirmek vaciptir. Muhakemenin oluşması için tercüman getirilmesi lazım. Bu da başka bir ifadedir. Şey başka bir şarttır. Mesela muhakemenin oluşması için adamın teki bir lafız bir lafız kullandı. Diğer de dedi ki bu kafir oldu dedi mahkemeye gittiler kaldı. Bedevilerden o fasih Arapçayı çok iyi bilen kişilerden çağırır ve der ki bu lafız şu manaya geliyor mu gelmiyor mu? Tamam mı? Yani muhakemenin oluşması için illa üç şart olması gerekmez. Önce bunu söyleyelim. Tek şartla bile, iki şartla bile muhakeme oluşur. Bazen muhakemenin oluşması için o ne de ayrı şart vardır. Burada şunu sormak isterim ben. Mesela şahitler gerekir mesela ama ben şunu sormak isterim. Mesela Beni mahkemeye Tagut çağırdı Arapçayı iyi bildiğim için bir Arap Yargılanıyor ya da bir Arap iddia Bulunuyor yargılanmıyor bir Arap iddia Bulunuyor benim malımı e, Gasp ettiler diyor Mahkeme Arapça bilmediği için beni çağırdı Ki bu onlar için yani Tagut'un Mahkemesi beni çağırdı ben gittim Size göre bu, bunun kesin küfür olması lazım Buna kesin yani kâfir demeniz lazım yani bana Bundan dolayı kâfir demeniz lazım bakın ben ne iddia sahibiyim ne hakkında iddia olunanım. Ben sadece yabancı dilde Arapça konuşan kişinin konuştuklarını hakime aktaracağım. Şunu diyebilirsiniz. Tağut'un muhakemesine destekçi olun. Bu denilebilir. İşte muhakemede bulundum denilebilir. Vesile oldum denilebilir. Tamam mı? Ama muhakeme oldun diyebilir misiniz bana? Tamam, muhakeme oldun diyebilir misiniz? Mesela gözümlü olayı gördüm. Ve beni şahit yazdılar. Şahit olmak için gittim. Muhakeme oldun diyebilir misiniz bana işte nasıl ki şahide muhakeme oldun diyemiyorsanız bilir kişiye muhakeme oldun diyemiyorsanız tercümana muhakeme oldun diyemiyorsanız hakkında suç isnat edilene de sen muhakeme oldun diyemezsiniz bu yanlıştır. Burada yapılan en büyük yanlış muhakemeyi oluşturan unsurların muhakemeyi oluşturan unsurlara tamam mı hepsine muhakeme oldu demektir bu yanlış arkadaşlar bir eylemi oluşturan unsurlar başkadır. Bu eylemi bizzat yapan başkadır. Bu eylemi bizzat yapan başkadır. Bu dilde de böyledir. örfte de böyledir. Bundan dolayı biz burada yani bunu sarih olarak söyleyeyim. Bu kardeşlerin şunun üzerine durması lazım. Bir eylemin oluşması için şartlar ki bunlar vücubunun şartları da değildir. Yani bunlar siz işte burada icma var, kadın şüre şöyle dedi diyorsunuz. Bununla ilgili nakiller diyor, bunlar vücubunun şartları da değildir. Tamam mı? Kevniyetinin şartlardır bunlar, tamam mı? Ama bu böyle olsa bile bir şeyin oluşması için gereken şartlar başkadır. O şeyi fiili olarak işleyen bambaşkadır. Evet, sizin iddianızın doğru olduğuna kabul edelim. Muhakemenin oluşması için kadı lazımdır. Muhakemenin oluşması için iddia sahibi lazımdır. Muhakemenin oluşması için müdde'i aleyh hakkında iddia edilen kimse lazımdır. Evet bunlar lazımdır. Burayı doğru kabul edelim. Hatta icma falan yok ama hakkında icma olduğunu kabullenelim. Burada hakime fiilini işleyen iddia sahiptir. Çünkü hakime fiilinin manası suç isnat edendir. Töhmet altında bırakandır. Ee, başka neydi? Davayı açandır. Mahkemeye davet edendir. ...töhmet altında bırakan ve itham edendir. Yani bu eylemde... ...muhakeme eyleminde... ...suç isnat edendir muhakeme olan. Tamam mı? Suç isnat edendir. Bunun da... ...bu şekilde... E, ...izah edelim inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar biz inşallah ee, iki soru daha var bana sorulan. Ben bu sorulara cevap vermeden önce kısa bir özet geçeyim inşallah. Nisa suresinin 60. ayetinde bahsedilen husus şudur. İki tane müdda'i, iki tane iddia sahibi vardır. Bu iddia sahiplerin iddiaları ya karşıdakinin aleyhinedir, ya karşıdakinin lehinedir, ya da ne karşıdakinin aleyhine ne de karşıdakinin lehinedir. Her iki tarafta aynı durumdur. Ve bu iki durumda bu durumda iki taraf beraber hadi şuraya gidelim derler. Hadi bu meseleyi çözmek için şuraya gidelim derler. İşte muhakeme budur. Bahsedilen hususta ise, bahsedilen hususta ise bir taraf vardır. Bu kendisi karşı tarafı suçlamaktadır. Bu ise bunu suçlamıyor. Bu kendisinin temiz olduğunu söylüyor, savunma yapıyor. Yani iki tane müdda'i yok. Bir müdda'i, bir de müdda'i aleyh. Bir isnat eden, bir de isnat edilen var. Tamam mı? İki tane faili yok. Bakın bir fail, bir de mef'ul var. Nisa suresinin 60. ayetinde küfür olan davranışta iki tane fail var. Fiili yapan iki kişi var. Savunma meselesinde ise fiili yapan iki kişi yok. Bir, bir özne, bir nesne, bir fail, bir mef'ul var. Ayetle bu hadsenin hiç ilişkisi yoktur bu bir İkinci husus arkadaşlar, ikinci mesele, muhakeme meselesi açısından ele alırsak ve arkadaşların icma var dediği şey icma yok. Önce onu belirteyim ben. Burada şunu da belirteyim. İslam hukukunda babu tahkim veya bab kadâ çok zor bir baptır. Yani böyle kitapları açıp araştırıp içinden işte muhakeme nedir? Bir kelime bulup veya bir cümle bulup, e, bakın muhakeme buymuş demekle olacak bir halse değildir. Bu baptan, bu konuyla ilgili... Bu ilmi tahsil edelim hadi hocam deseniz Türkiye'de size ders verecek yani avama söylüyorum ders verecek 3 tane hoca bulamazsınız. Bu çok zor bir baptır. Ben konuşmalardan bu konudaki bilgi dar, yani bilgi darcını az çok fark edebiliyorum. Muhakeme nedir işte bir yerden bulup muhakeme şudur şeklinde bir tarifli olacak bir iş değildir. Muhakeme bazen işte iki kişiyle gerçekleşir. Bazen 17 kişiye kadar çıkartır İslam alimleri bunu. Bu zor bir baptır. Ama biz işin bu kısmına hiç girmeksizin şunu söyleyelim. Mesela bu kardeşlerin dediği doğru olsun. Muhakemenin oluşması için bir kadı tamam bir de e, iddia sahibi yani müdda'i bir de suç isnat edilen müdda'ya aleyh muhakemenin oluşması için bu şartlar lazım. Biz buranın doğru olduğunu, burada icmi olduğunu kabul etsek bile Burada arkadaşların karıştırdığı muhakemenin oluşması için gerekli şartlar ile muhakemeyi isteyeni birbirinden ayırmamaktır. Mesela hani bana diyorlar ya hocam muhakeme küfür diyorsun. Bakın muhakeme küfür ile biz mastar ile ismi faili kastediyoruz. Yani bu ıı, bilinen bir üsluptur. Muhakeme küfürdür demek yani tağutdan hüküm talep eden kafirdir. Yani hüküm talep etme işi küfürdür. Bizim kastettiğimiz budur. Bakın arkadaşlar bir konuyla ilgili zihirme yeni bir şeyler geliyor. Onlardan da söyleyeyim ben. Tavakuta muhakeme olmak ne için küfürdür? Allah'tan gayrısına ibadet olduğu için. Allah'tan gayrısına ibadet. Bunun neresi Allah'tan gayrısına ibadet? Çünkü hakimiyet hakkı Allah'ındır. Bu hakkı Allah'a değil de kula isnat eden, kuldan isteyen, kula yönelen, bu hak konusunda kula yönelen Allah'tan gayrısına ibadet etmiş oluyor. Şimdi ben gerçekten samimi bir şekilde soruyorum size. Tamam mı? Kadı var, hakim var, iddia sahibi var, hakkında iddia edilen var. Burada hükmü Allah'tan gayrısına yönelten kimdir? Yani gerçekten nefislerinizi tamamen boşaltın. Bu soruya sorun. Hükmü Allah'tan gayrısına isnat eden, hükmü Allah'tan gayrısından arayan, Allah'tan gayrısına hüküm için giden burada fail olan budur. Zaten bu kişi fail değil. Bu kişi bu fiili yapmıyor zaten. Bu fiil onun üzerinde icra ediliyor. Nesnedir bu? Bundan dolayı buranın tekrar tekrar düşünülmesini rica ediyorum ben. Konuyla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hani diyorlar ya muhakeme üç şeyden oluşur. Kadı, iddia sahibi, iddia olunan. Bakın Allah subhanahu wa kadıyla diğer ikisini birbirinden ayırmış. Yürüdü'ne eyyete hakemu ile tağut. Bak ama tahakeme fiilinin içerisine tağutu eklememiş yani tahakeme fiilinin faili bizzat tağut değildir sadece ayetin bu ifadesi bile bu ifadesi bile muhakeme eyleminde evet ta, e, hakim iddia sahibi iddia olunan dan olursa bile amma bunlardan ayırmıştır. Kadıyı muhakeme muhakeme olduğu için değil hükmettiği için kadıyı suçlamıştır evet benim konuyla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Başka da bilgim yok. İnşallah umarım faydalı olmuştur. Şimdi konuyla ilgili bana sorulan sorulardan bir tanesi şudur. Askerliğe giden, askerliğe gidenler iki ayrılır. Bir bizzat savaşanlar bir de hiç savaşmayıp patates, soğan soyanlar. Şimdi bu soruyu ben biraz izah edeyim size. Arkadaşlar şunu soruyor. Muhakeme kadı iddia eden, iddia edilen bunlardan oluşuyor. Askerlik ise işte komutan, asker, savaşan asker, savaşmayan asker bunlardan oluşuyor. Ey Murat gezenler, sen burada savaşanı ve savaşmayanı birbirinden ayırmadın. Buna da asker dedim, buna da asker dedim. Tamam mı? Sen bu ikisini birbirinden ayırmadın. Ama burada niye ayırıyorsun? Bak burada askerlik fiili içerisinde savaşan da var, savaşmayan da var. Sen savaşanı da kafir diyorsun, savaşmayanı da kafir diyorsun. Burada ikisini birbirinden ayırıyorsun, ayırmıyorsun. Ama muhakemede de aynı kadı, iddia sahip burada niye ayırıyorsun? Öncelikle bu soru iki sebepten dolayı sorulmuş olabilir. Birinci sebep şuysa, bu sorunun bana ee, sorulması yanlıştır. Birinci sebep. Bana sorsanız askerlik küfür müdür? Ben de desem ki evet küfürdür desem. Siz de deseniz ki bunun delili nedir? Ben de Nisa suresinin 76. ayetidir desem. Ne diyor ayette? Kâfirler tağut yolunda savaşır. Ayet kimden bahsediyor? Savaşanlardan bahsediyor. Şimdi siz bana sorma hakkı elde edersiniz. Savaşanla savaşmayanı niye ayırmıyorsun birbirinden? Bak burada iddia sahibiyle iddia olanı birbirinden ayırdın. Ayette yukatilune fisebilit tağut diyor. Savaşanlardan bahsediyor. Sen savaşmayanları niye dahil ettin diye sorma hakkınız doğar. Eğer ben askerlik küfürdür çünkü Nisa 76 dediysem. Ama ben böyle demiyorum. Bundan dolayı e, bu sorunun bana sorulması doğru değil. Ben askerliğin Nisa 76. ayetiyle küfür olmadığını söylüyorum. Hatta Nisa 76. ayetinin askerlikle hiç alakası olmadığını iddia ediyorum. Kim askerlik küfürdür der ve Nisa suresinin 76. ayetini delil getiriyorsa kesin yanlış delil getiriyor. Ben velayet kapsamında değerlendiriyorum. Velayet kapsamında değerlendirdiğim için velayete savaşan veya savaşmayan hiç girmez. Bundan dolayı eğer bu soru bundan dolayı bana soruluyorsa bana sorulması yanlıştır. Yok bu soru şundan dolayı bana soruluyorsa askerlik küfürü diye bir küfür var mı? Ey Murat Gezenler yok. Yani savunma küfrü de diye bir küfür olmaz. Önemli olan isimler değildir. Önemli olan mahiyettir. Fiilin kendi e, tabiatıdır. Önemli olan budur. Fiilin kendi hakikatidir diyorsanız evet bu soru doğru. Kur'an'da askerlik yapmak küfrü diye bir küfür yoktur. Kur'an'da savunma yapmak küfrü diye bir küfür elbette yoktur. Ama savunma, tağutdan hüküm talep etmek ise bu başka. Askerlik Sağutu veli edinmekse bu başka askerlik küfrün olmaması bir şey ifade etmez. Aynı konuyu üçüncü soruyla da ilişkilendireyim ben. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki oyatma küfrü diye bir şey yoktur. Ben bu konuda şunları söyleyeyim. Zannedersem arkadaşlar şu soruları sormayın. yani savunma küfrü diye bir küfür var mı yok. O zaman savunma küfür değildir. Yok böyle bir itiraz ben yapmıyorum. Bundan dolayı ben böyle bir itiraz yapmadığım için bu soruların bana sorulması yeri değildir. Oyu vermek şirktir, Kur'an'da oy vermek şirki diye bir tarif yoktur, bir şey yoktur ama şirkin ne olduğu vardır. Biz o tarife bakarız, oy vermek o tarifin içine girdiği için biz oy vermek şirktir deriz. Yeri geldiği zaman pazardan domates satın almak o tarifin içine girerse kim pazardan domates satın alırsa müşrik olmuştur deriz. Taguttan hüküm talep etmek, taguta muhakemeleşmek, taguta muhakeme olmak küfürdür, ondan hüküm talep etmek küfürdür. Hangi fiil bu kapsama giriyorsa siz ister adına savunma deyin ister başka bir şey deyin bu küfür olur. Bundan dolayı böyle satki böyle basit itirazlara savunma küfür diye bir küfür yok efendim şeklinde basit itirazlarda bulunmanın yeri yok. Eğer bu amaçla bana bu sorular sorulduysa ben zaten böyle bir iddiada bulunmuyorum. Askerlik meselesinde Nisa 76'dan dolayı bana sorulduysa ben zaten askerlik meselesinde Nisa suresinin 76. ayetini delil getirmiyorum. Ama başka sebeple sorulmuşsa ben anlayamadım. Tekrar sorulursa ben tekrar inşallah cevap veririm diyorum. E şimdi arkadaşlar son bir hususa daha değineyim ben. Biraz uzun oldu ama yavaş yavaş bitirelim inşallah. Son bir hususa daha değinelim. Burası da biraz nasihat olsun. Değerli kardeşlerim bakın ta ota İmanın oluşması için tağutun inkarı vacip midir? Vaciptir. Siz bunu iddia ediyorsunuz değil mi? Evet. Ben de bunu iddia ediyorum. Biz de bunu iddia ediyoruz. Tağuttan hüküm talep etmek küfür müdür? Evet. Biz de bunu iddia ediyoruz. Siz de bunu iddia ediyorsunuz. Darul harbe veya darul İslam'da isteyerek veya istemeyerek zaruret hali veya zaruret hali olmaksızın hiç fark etmeyiz. İkrah hali olmaksızın bir kimsenin hükmü Tağuta isnat etmesi, ondan hüküm talep etmesi küfür müdür? Evet küfürdür. Siz de bunu söylüyorsunuz, biz de bunu söylüyoruz. Aramızdaki ihtilaf ne? Savunmaya giden kişi tağuttan hüküm istemiş midir, istememiş midir? Bakın biz hükmün kendisinde ihtilaf etmiyoruz. Hükmün keyfiyetinde ihtilaf ediyoruz. Hükmün keyfiyetinde ihtilaf ediyoruz. Yani ne demek istiyorum? Tağuta muhakim olmak, ondan hüküm talep etmek. Size göre nedir? Küfürdür. Bana göre de küfürdür. Tamam. Birisi hakkında suç isnat edildi. Hırsızlık yaptı bu dendi. Mahkemede bunu çağırdı. Bu da arabasına bindi koşarak gitti. İhtilaf ettiğimiz şey bu kimsenin yapmış olduğu bu fiil tağuta muhakeme midir değil midir? Daha doğrusu muhakeme demeyin. Burayı yanlış anlıyorsunuz. Ee, tağuttan hüküm talep etmek midir değil midir? Bakın biz ayet üzerinde ihtilaf etmiyoruz. Din üzerinde ihtilaf etmiyoruz. Sadece kişinin yaptığı fiili sen öyle yorumluyorsun ben böyle yorumluyorum. Değerli kardeşlerim bakın size bir nasihatte bulunayım. Usulünüz bu usulünüz gelin konuşalım. Bugünden itibaren geriye kadar herkesi tekfir etmeyi gerektirir. Çünkü keyfiyet hususunda öyle ihtilaflar olmuştur ki öyle ihtilaflar mesela Adam demiştir ki Allah subhanehu ve teala domuzu haram kıldı. Allah subhanehu ve teala domuzu haram kıldı. Domuz eti haramdır. Öbürü de demiştir ki işte deniz, ötü, deniz eti helaldir. Deniz ee, denizin her şeyi helaldir. Deniz domuzu helaldir. Tamam mı? Helaldir. Bakın tartışıkları husus Allah'ın yasakladığı şeyin keyfiyeti şu mu değil mi? Yani şöyle diyelim şöyle bir madde var. Şöyle bir madde var. Tamam mı? Bu madde haramdır. Bu madde haramdır. Tamam mı? Bu da diyor bu madde haramdır. Kim işlerse e, günahkar olur. Bu da diyor bu madde haramdır. Kim işlerse ne yapar? Günahkar olur. Şimdi maddeyi değiştirdik biraz. Bu diyor ki bu madde diğerinin aynısı diyor bu yüzden haramdır bu da diyor ki hayır bu madde diğerin aynısı değil bakın ihtilaf nerede meydana geldi biliyor keyfiyette meydana geldi nerede meydana geldi keyfiyette meydana geldi hükmün hakikati hususunda bir ihtilaf yok hükmün mahiyeti hususunda bir ihtilaf yok İhtilaf keyfiyette meydana geldi ben size öyle ihtilaflar getiririm ki tamam mı neydi bir vardı vildan vildane mi tam bilmiyorum aslı bakın aslı sarhoşluk vermeyen ancak çok içildiği zaman sarhoşluk veren maddelerin içilmesi, eğlence maksatsız içilmesi haram mıdır değil midir? Bir araştırın bakalım. Ne likörüydü ya bu? Şu an aklıma gelmedi. O kadar çok şey getirdim ki ben size ve siz burada keyfiyet hususunda ihtilaftan dolayı bakın tekfire gitmeyi boş verin. Kişi ayıplanmaz bile gerçekten ayıplanmaz bile. Siz burada tekfire gidiyorsunuz kardeşler Bu yani Müslümanları bununla tekfir etmek çok büyük bir arıza. Siz savunma küfürdür diyebilirsiniz. Bunu demeniz en fazla yanlış görüş olur. Bir şey ifade etmez. Siz savunma yapmak tağutdan hüküm talep etmektir. Ona muhakeme olmaktır. Tağuta muhakeme olmak ise küfürdür. Bakın bu sizin adınıza en fazla yanlış görüş olur. Belki bundan dolayı ecir bile alabilirsiniz. Ama diğeri de diyor ki bu fiil tağuta muhakeme olmak değildir. Bakın fiilin kendisi üzerinde ihtilafımız yok. Bir et var ortada sen bunun domuz eti olduğunu iddia ediyorsun. Ben de domuz eti olmadığını iddia ediyorum. Sana göre de domuz eti haram bana göre de domuz eti haram. Ama bu et domuz eti değil. Ben bunu yiyorum. Ama sen bundan dolayı domuz etini helal görü diye beni tekrar edebilir misin? Mesela Kur'an'a ek yapmak nedir? Küfürdür. Kur'an'dan bir harf bile çıkarmak küfürdür. Şimdi ben... Yani hakikatte ve mahiyette anlaştık. Besmele Kur'an'dan bir ayet midir değil midir? Sen diyorsun ki ayet değildir. Ben şunu diyebilir miyim sana? Ee, Kur'an'a eksiklik izah kafir. Ya da ben... Besmele Kur'an'dan bir ayettir diyorum. Sen bana şunu diyebilir misin? Eee... Kur'an'a ek yaptık diyemezsin. Biz hakikatte ve mahiyette anlaşmışız. Anlaşamadığımız nokta sadece keyfiyette bu buna dahil midir, değil midir? Yani bu fiil buna dahil midir, değil midir? Bizim anlaşamadığımız husus budur. Bununla ilgili ben size emin olun İslam alimleri arasında keyfiyet tartışmalarına dair onlarca nakil getiririm. Birinin haram dediğine biri helal demiştir ama hiç kimse sen harama bile açık nasıl haram olan bakın gidin bu meseleyi araştırın şu dediğim meseleyi araştırın mesela rakı bira bunlar aslen aslen kişiyi sarhoş eden şeylerdir çoğu da haramdır az da haramdır ama örnek veriyorum ben ismi zikretmeyeceğim burada patlıcan patlıcan aslen haram şey, sarhoş şey midir değildir ancak çok aşırı yediğin zaman sarhoş oluyoruz ancak aslı sarhoş veren değildir buna dese ki az yiyen eğlenmek maksadıyla işmediği zaman, eğlenmek maksadıyla eğmediği zaman bu haram değildir dese bir kimse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bu İslam alimleri arasında tartışılmış. O kadar çok şey vardır ki ben size nasihat ediyorum. Sizin bu görüşünüz hatalı bir görüş. Sizin bu görüşünüz ne Nisa suresinin 60. ayetiyle ilgili ne de muhakeme ile kast edilenle ilgili. Muhakeme ile kast dedilen onu isteyendir. Yoksa o fiili oluşturanlar değildir. Tağuta muhakeme olmak küfürdür dendiği zaman bu cümlenin manası tağuta hüküm isnat eden, ondan hüküm isteyen, onun hükmetmesini arzulayan, onun hükmetmesi için ona giden kimsedir. Onun hükmetmesi için ondan hüküm talep eden kimsedir tağuta muhakeme. Muhakeme fiili kadı, iddia sahibi savunan yani iddia olunan muhakeme fiili bunlardan oluşsa bile gerek örsen gerek dilde bir eylemin oluşması başkadır o eylemi bizzat yapanlar başkadır bir eylemin oluşması başkadır o eylemi bizzat yapanlar başkadır benim size nasihatim gelin bu görüşten vazgeçin bundan rücu edin ee, müslümanların gücünü kıran Müslümanları tekfire götüren, Müslümanların cemaatini dağıtan, Müslümanları birbirinden uzaklaştıran bir mesele daha kapansın, en azından kapansın, bu meseleden uzak durun inşallah. Bakın ben size şunu söyleyeyim, savunma yapmak küfürdür demeniz, muhakemedir bundan dolayı küfürdür demeniz çok büyük bir suç olmayabilir ama bununla Müslümanları tekfir etmek bir suçtur. Yani bununla kesinlikle tekfir edemezsiniz. Bu bir din farkı değildir. Cidden din farkı değildir. İhtilaf edilen husus sadece keyfiyettedir. Tamam mı? Bu... Ha bir de şunu söyleyeyim. Şöyle bir itiraz getirmeyin. Her keyfiyette yapılan ihtilaf meşru değildir. Adam köpeğin köpek olmadığını diyor Bildiğimiz köpek bu kuzudur diyor ya. Tamam mı? Bunun nete helaldir diyor. O, o değil kastım o değil tabii ki. Eee... Bununla Müslümanları tekfir etmek günahtır ama bugün yaşadığımız şu zamanda böyle bir meseleyle tefrika, ihtilaf çıkarmak, düşmanlık göstermek, Müslümanların Müslümanlara kafir görerek onlara buuz etmesi bu kesinlikle haramdır. Bakın size nasihatim. Bu görüş sizi böyle bırakmayacak. Bundan tövbe etmezseniz siz daha da ilerleyeceksiniz. Çünkü bu görüşün gideceği yeri ben biliyorum. Tamam mı? Bu görüşün gideceği yer belli. Tamam. Bu düşünce yapısının yani sadece keyfiyetle yapılan bir ihtilafın tekfire gitmesinin, bu düşünce yapısının gideceği yer belli. Ben nasihat ediyorum. Gelin bu görüşten rücu edin. Ne zaman isterseniz buyurun gelin misafirim olabilirsiniz. Ben doğu illerine hangi ilde olduğunu bilmiyorum bu kardeşlerin ama ben devamlı geziyorum yani her hafta bir yere gidiyorum. İşte geçen hafta Adana'ya gittim. Bu hafta işte Ankara, Bursa, Kocaeli, Gebze, İstanbul. Tekirdağ, o taraflara gideceğiz bu hafta. Ee, kardeşler Mardin mi dediler? Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. O tarafa da gittiğimiz olur bizim. İsterseniz yüz yüze de konuşabiliriz ama benim size nasihatim gelin. Bu düşünceyi terk edin siz. Tamam yine savunma yapmayın. Tağut sizi çağırdığı zaman gitmeyin. Ee, benim cezaevinde yattığım dönemde böyle bir arkadaş vardı. Ben gıptayla bakıyordum. Allah subhanahu wa ona yardım edecek diyordum. Allah subhanahu wa ona yardım etti. Allah yardım etti. Hiç haberi yokken tahliye olmuştu. Haberi yok. Çünkü gitmiyor ya mahkemeye. Cezaevinde oturuyor. Kovuştan çıkmıyor. Haberi yokken tahliye oldu. Kapı bir açıldı. Hadi sen tahliyesin demişlerdi. ile da bakıyorum. Ama bu küfürdür demek ve Müslümanları bununla tekfir etmek çok büyük bir cürümdür. Bu nasihatim olsun size. Sizin yarınınızı tehlikeye atan bir cürümdür. Bu görüş burada kalmaz. Sizin yarınınızı tehlike diyelim. Biraz karışık olmuş olabilir. Biraz karışık anlatmış olabilirim. İnce bir meseleydi. Dil açısından açıklamalar yapmak gerekiyordu. Teknik arkadaşları da inşallah böyle çizerek uzun uzun izah etmeye çalışacaklar anlaşılsın diye. Daha iyi anlaşılsın diye ben tek bu kaydı yani bu konuşmayı bu konuyu yazıp bu konuyu yazıp link olarak da videonun altına ekleyeceğim. Oradan da indirebilirsiniz. İnşallah Hayır olur. İnşallah bu bir hayra vesile olur. Müslümanlar arasında ihtilaf olan, Müslümanlar arasında tekfire varan bir mesele de bu şekilde inşallah çözülmüş olur diyoruz. Velhamdülillah Rabbil Alem.